3. Dünya Savaşı söylemi gerçek midir? Mevcut vakıayı şer'i ve siyasi yönden tahlil eden hemen herkes dünyanın yeni bir savaşa gebe olduğunu görmektedir. Kimi tahliller bir adım ileri giderek savaşın başlamış olduğunu, coğrafyada devam eden vekalet savaşlarının bu savaşın ön cephesi olduğunu söylemektedir. Takdir edersiniz ki siyasi değerlendirmeler kesinlik ifade etmez, zandır. Bu nedenle Siyasi tahlilleri bir kenara koyup şer'i açıdan soruyu cevaplamaya çalışalım. Allah'ın değişmez sünnetlerinden biri şudur. Bir zümre haksız yere büyüklenir, ekini ve nesli ifsad eder, toplumun din, can, mal, akıl ve namus güvenliği kalmazsa, Allah savaşlar yoluyla zalim ve müfsi topluluktan intikam alır. Şayet Allah, insanların bir kısmını, diğer bir kısmıyla tarih sahnesinden silip savmasaydı, yeryüzünde düzensizlik, kaos, bozgun olurdu. Fakat Allah, alemler üzerinde büyük bir lütuf ve ihsan sahibidir. Bakara Suresi 251 Allah, insanların bazısını diğer bir kısmıyla savıp, yeryüzünde bozgunculuk yapmalarını engel olmasaydı, şüphesiz ki manastırlar, kiliseler, havralar, İçinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Elbette Allah, kendisine yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah, güç ve kuvvet sahibi olan kavî, izzet sahibi, her şey mağlub eden azizdir. Hac Suresi 40 Allah'ın değişmez yasalarından olan bu sünnet, tarihte birçok kere yaşanmıştır. Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlı ve daha nice imparatorluklar bu savaşların ardından kurulmuş ve yine bu ve benzeri savaşların ardından yıkılmıştır. Mevcut duruma baktığımızda azgınlık, ifsat ve büyüklenme yaşamın her alanına sirayet etmiştir. Yüzde birini oluşturan azınlık, kalan yüzde doksan dini, mali ve siyasi yönden sömürmektedir. Bu durumda Allah'ın sünnetinin tahakkuk edip, Azgın azgınlığı tarih sahnesinden silmesi an meselesidir. İçinde bulunduğumuz süreç, bir başka açıdan bakıldığında Allah'ın şu sünnetini hatırlatmaktadır. Kendilerine hatırlatılan öğüdü unuttuklarında, üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Kendilerine verilenlerle sevinmeye, şımarmaya başlayınca onlara ansızın verdik Azabı gördüklerinde, kurtulmaya dair tüm ümitlerini yitirenlerden oldular. Böylece o zalimler topluluğunun kökü kurutulup arkaları kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. En'am suresi 44 45. İnsanlık kendisine verilen ödü unutmuş durumdadır. Allah'ı birleme öğüdüne sırt çevirip şirke, takva öğüdüne sırt çevirip fahşa ve münker'e yönelmiştir. Allah her şeyin kapısını insanlığa açmıştır. Bilim ve teknolojinin sunduğu imkanlar biraz da bu sünnetle ilgilidir. Bir diğer dikkat çekici unsur, insanlar elde ettikleri nedeniyle sevinip şımarma halini yaşamaktadır. Bunun bir adım sonrası, insanlığın azapla yakalanmasıdır. Toplu helaklar, bir ve ikinci dünya paylaşım savaşlarında olduğu gibi savaşlarla olmaktadır. Allah'ın sünneti muhakkak vuku bulacak, bu zulüm sistemleri yıkılacak ve yeni bir düzen kurulacaktır. Biz muvahhidler, Allah'ın rahmeti umar ve bu yaşanacak süreçte bizi Hakk'a hidayet etmesini dileriz. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Öncelikle şu noktada anlaşalım. Bir şey yaşanmadan önce, ona dair yapılan tüm değerlendirmeler birer öngörüden ibarettir. Öngörüler kesinlik ifade etmez, temennidir. Bu gerçekliği aklımızda tutarak bir umudumuzu paylaşmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tam da böyle bir zamanda zuhur etmişti. O günün iki süper gücü olan Rum ve Farslar, paylaşım savaşı vermekteydi. Dini temsil eden Yahudilik ve Hristiyanlık tahrif edilmiş ve din adamları halkı sömüren birer din tüccarına dönüşmüştü. Ahlak ve erdem sahipleri, toplum içinde barınamaz olmuş, dağlara ve mağaralara sığınmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, büyük devletlerin savaşına taraf olmadı sessiz, kararlı ve programlı bir şekilde insanları Allah'a davet etti. Bulunduğu coğrafyada emniyetli bir yer arayışına girdi. Çünkü İslam daveti, kaosun olmadığı, can ve mal emniyetinin olduğu, insanların düşünmeye fırsat bulduğu yerde kökleşir, güç olur ve tüm dünyaya yayılacak imkânlara kavuşur. Taif denemesi, Habeşistan'a yapılan iki hicret ve Panayırlarda Arap kabilelerle yapılan görüşmeler, bu arayışın sancısı ve pratiğidir. Bu arayışlar Allah'ın yönlendirmesiyle şu sonucu verdi. Yahudiler uzun zamandır son peygamber propagandası yaparak Yesriblileri Resulullah'ın davetine hazırlamıştı. Allah, Resulünü ve ashabını Medine'ye sevk etti. Allah Resulünün stratejisi yine değişmedi. Devletlerin savaşına taraf olmadı. Yerleştiği topraklarda iyice köksalmak ve yakın tehlikeleri, Güç ve imkan nispetinde bertaraf etmeye başladı. Çünkü o hikmet peygamberiydi. Doğru zamanda, doğru sözü söyleyen, doğru zamanda isabetli tavır belirleyen ve düşmanından önce kendini ve imkanlarını tanıyan bir liderdi. O sallallahu aleyhi ve sellem daha ilk günden Roma'ya, Farslara vesaire devletlere savaş açmadı. Ne yaptı? İnsanları Allah'a davet etti. Davete icabet edenleri eğitti. Davet için emin bir belde oluşturdu, sessiz, kararlı ve programlı bir şekilde güç ve imkanlarını gözeterek adım adım genişledi. Tüm Arap Yarımadası, Fars ve Rum Savaşı'nı konuşurken o, olaylardan haberdar olmak ve temennilerde bulunmakla beraber yalnızca kendi gündemine odaklandı ve çeyrek asır içinde tevhidi yani adalet ve esenliği dünyaya taşıyan en büyük güç haline geldi. Umuyorum ki dünya devletlerinin birbirine düşeceği bu yeni savaşta, muvahhidler olarak Resulullah'ı örnek almaya muvaffak oluruz. Eleştirilere nasıl yaklaşmalıyız? Eleştirilere yaklaşımımız nasıl olmalıdır? İslami harekete yöneltilen eleştirileri iki kısma ayırabiliriz. 1. Dışarıdan gelen eleştiriler. Dışarıdan kastım, kâfirlerin yaptığı eleştirilerdir. Mü'minleri yalanlamak, küçümsemek, niyetlerini sorgulamak, dini ifsad etmekle suçlamak gibi eleştiriler. Şirk ehlinin eleştirileri, tevhid daveti olduğu sürece var olacaktır. Bu eleştiriler karşısında Allah şu tavsiyelerde bulunur. Andolsun ki, onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını, çok sıkıldığını biliyoruz. Bu sıkıntıdan kurtulmak için Rabbini hamdıyla tesbih et ve secde edenlerden ol. Yakin ölüm sana gelinceye dek Rabbine ibadet, kulluk et. Hicr Suresi 97-99 Öyleyse onların söylediklerine sabret. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün iki ucunda tesbih et ki, Rabbin senden, sen de Rabbinden razı olasın. Taha Suresi 130 2. İçerden gelen eleştiriler İçerden kastım, müminlerden veya İslami gruplardan gelen eleştirilerdir. İçerden yöneltilen eleştiriler, bir elekten geçirilmelidir. Zira eleştiri yapıcı bir nasihat olabileceği gibi, yıkıcı bir fitne de olabilir. Kur'an bize şunu öğretir. Münafıklar, kalbi hastalıklı olanlar, ve asılsız haberlerle hareket eden gafirler, fasıklar, müminleri eleştirebilir. Zahiren müminlerden görünen bu insanlar, bozuk niyet ve hatalı üslupla eleştiri yaparlar. Bu eleştirilere karşı, Allah müminleri uyarır, onlara kulak verenleri kınar ve güç ve imkâna bağlı olarak buna engel olmalarını ister. Ant olsun ki münafıklar, kalbinde hastalık bulunanlar ve Medine'de asılsız haberleri yayanlar, bu yaptıklarına bir son vermezlerse, seni onların başına musallat ederiz. Sonra da orada çok az bir süre sana komşuluk edebilirler, melunlar olarak. Nerede bulunurlarsa yakalanır ve kökleri kuruyana dek öldürülürler. Bu, önceden yaşamış olanlar hakkında Allah'ın sünnetidir, yasasıdır. Sen, sünnetullah'ta hiçbir değişiklik bulamazsın. Ahzab Suresi 60-62 bunun dışında, yapıcı eleştiri, yani nasihat vardır. Mü'minin mü'min kardeşini ıslah etmek için yaptığı, emri i bil-maruf ve neyyan-il münker babından olan her türlü faaliyet bu kapsamdadır. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, birbirlerinin dostudurlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar, namazı dost doğru kılar, zekâtı verir, Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ederler. Allah'ın rahmet edecekleri bunlardır işte. Şüphesiz ki Allah, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden aziz, hüküm ve hikmet sahibi olan Hakim'dir. Tebes Suresi 71 Bu nasihatlere kulak vermek ve gereğini yapmak her Müslüm'ün asli görevlerindendir. Yıkıcı eleştiriyle nasihati nasıl ayıracağız? Nasihat, nasihata muhtaç olana yapılır. Yıkıcı eleştiri muhataba değil, muhatabın gıyabında... Veya ulu orta yerde yapılır. Nasihat eden, nasihat ettikten sonra görevinin bittiğini düşünür. Çünkü Rasulullah dahi insanlara zorla bir şey yaptırma gücüne sahip değildir. Yalnızca uyarır, hatırlatır ve tebliğ eder. Yıkıcı eleştiri sahibi ıslahı değil, nefsini tatmin etmeye çalıştığından sürekli konuşur. Konuştukça vicdanen rahatsız olur. Vicdanının sesini bastırmak için daha fazla konuşur. Kendini fısk ve adavete sürükleyen bir kısır döngü içine girer. Nasihat, açık, net ve anlaşılırdır. Biri İslam'ın yasakladığı bir şey yapmış, sınırları çiğnemiş veya bir vacibi terk etmiştir. Yıkıcı eleştiri, kapalı, bulanık ve anlaşılmazdır. Eleştiri yöneltilen konu ihtilaflıdır. Mübah olan tercihlerde veya bir yapının masdatı için belirlenmiş kurallardadır. Bu sebeple sonuç elde etmek mümkün değildir. Nasihatte gaye, Allah'ın rızası ve müminlerin ıslahıdır. Dinleyene huzur verir, manevi soğukluğu giderir, kardeşlik bağlarını güçlendirir. Yıkıcı eleştiri önce sahibini, sonra eleştiri yönelttiği insanları yıpratır. Nasihat ortamından kalkan manevi bir hafifleme, eleştiri ortamından kalkan vicdanen rahatsızlık duyar. Nasihatçinin insan ilişkileri yapıcı, ahlakı güzeldir. Ticaretinde, aile hayatında ve İslami çalışmada çevresine sevgi, merhamet ve huzur yayar. Eleştiri ahlakına sahip insanlar, kendileriyle ve çevreyle kavga içindedirler. Eleştirici kendi varlığından rahatsız olduğu gibi, insanlar da onun varlığından rahatsızdır. Nasihat, hatanın akabinde uygun zamanda yapılır. Eleştiri ise, kaybedilen bir menfaat, veya korkulan bir zarar sonrasında yapılır. Çoğu zaman ticari bir anlaşmazlık, bir hatadan dolayı kınanma, görevden alınma ve benzeri durumlar sonrasında yaşanır. Nasihat edenin amacı ıslahtır. Buna binayen yalnızca muhatabına konuşur. Yıkıcı eleştiri yapanın amacı bozgunculuktur. Buna binayen günahına ortak arar. Ne kadar fazla insanı bu günaha ortak ederse, o kadar mutlu olur. Zira ona, Bozgunculuk yapma dendiğinde, beraber bozgunculuk yaptığı insanlara örnek gösterecek ve suçu dağıtmış olacaktır. Şayet karşılaştığımız şey bir nasihatse, kulak vermeli, kardeşimize teşekkür etmeli ve bize böyle kardeşler ihsan ettiği için Yüce Allah'a hamd etmeliyiz. Karşılaştığımız şey yıkıcı eleştiri ise, eleştiriden ve sahibinden Allah'a sığınmalı, bizi günahına ortak kılmasına müsaade etmemeli, Kardeşlerimizi bu yıkıcı desiseden haberdar etmeliyiz. Şunu hiç unutmamalıyız. Hareketin olduğu yerde mutlaka eleştiri olacaktır. Resuller dahi eleştirinin önüne geçememiştir. Eleştirileri bitirmek gibi imkansız hedeflerdense, eleştirilere karşı İslam ahlakıyla ahlaklanmayı, kendimizi ve kardeşlerimizi müdafa etmeyi öğrenmeliyiz.